İkinci Merhale Açık Davet ve Gizli Örgütlenme Açık davetin iki merhaleden geçtiğini görmemiz mümkündür. Birinci merhale, Resulullah Aleyhisselam'ın daveti ilanı, ikinci merhale, Müslümanların ortaya çıkışı. Bu iki merhale arasında zaman farkı çok az olup iki seneyi geçmez. Onun için, bu merhaleleri ayrı ayrı ele almaya gerek duymuyoruz. Öyleyse ikinci merhale Allahü Teala'nın Ey Muhammed! Sana emredileni açıkça ortaya koy ve müşriklerden yüz çevir. Önce en yakın hısımlarını uyar ve De ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım ayet-i inişiyle başlar. Mübarek Furi Rahik el-Mahtum adlı kitabında şöyle söylüyor. Resulullah aleyhisselama, önce en yakın hısımlarını uyar, Mekke'deki ayetindikten sonra Haşim oğullarını çağırdı ve toplandılar. Haşim oğullarıyla beraber Abdulmenaf oğlu Muttalib oğullarından da bazı kişiler toplandılar. Aşağı yukarı 45 kişi varlardı. İlk önce Ebu Leheb sözü alarak şöyle dedi. Bunlar amcaların ve amcalarının oğulları. Ne söyleyeceksen söyle de insanları bırak. Bil ki bütün Araplar toplansa senin kavmine güç yetiremezler. Ben sana yardım edebilecek en yakın kişiyim. Babanın oğulları sana yardımcı olabilmek için yeterlidir. Senin üzerinde bulunmuş olduğun şeyi yapman onlar için diğer kureyşlerin seni ortadan kaldırmasından daha kolay değildir ve Araplar da kendilerine yardımcı olurlar. Senin gibi babasının oğullarına kötülük getiren bir kişiyi daha görmedim. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam sustu ve o mecliste konuşmadı. Sonra bir daha kavmini çağırarak şöyle dedi. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd ediyorum. Ondan yardım diliyorum. Ona inanıyor ve ona güveniyorum. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, onun birliğine, ve hiçbir ortağı olmadığına şehadet ederim. Elçiler halkına yalan söylemezler. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'ın adına yemin ederim ki, ben özel olarak size ve genel olarak tüm insanlara gönderilmiş olan Allah'ın elçisiyim. Vallahi siz uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz. Kadirden kalkıp Rabbin divanına varmanız, Dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayırlarınızın ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin ve günahlarınızın cezasını ve şiddetli azabını görürsünüz. İşte o mükafat ebedi cennettir. O ceza da ebedi cehennemdir. Bunun üzerine Ebu Talip, ''Sana yardımcı olmak bize çok hoş gelir. Nasihatini kabul edip sözlerini tasdik ettik.'' ''İşte babalarının oğulları, hepsi toplu haldeler. Ben de onlardan biriyim. Senin severek istediklerini ben de isterim. Sana emredileni yap. Vallahi seni muhafaza edip koruyacağım. Yalnız Abdülmuttalib'in dinini terk etmek nefsime ağır geliyor.'' dedi. Ebu Leheb de ''Vallahi bu büyük bir kötülüktür. İçinizden başkalarını da almadan onu önleyin.'' dedi. Bunun üzerine Ebu Talip, ''Vallahi ben var olduğum sürece kimse ona bir şey yapamaz.'' dedi. Resulullah Aleyhisselam, amcası Ebu Talip'in, Safa Dağı'nda kendisini himaye edeceğine dair verdiği ahitten emin olduktan sonra, bir gün Safa Tepesi'nde en büyük bir kayaya çıktı. Sonra, ''Ey Kureyş, buraya geliniz. Büyük bir iş karşısında bulunuyorsunuz.'' diye seslendi. Kureyş'in bütün oymakları toplandıktan sonra onları tevhide ve peygamberliğe, ahiret gününe iman etmeye çağırdı. Bu olayı Buhari İbn Abbas'tan şöyle rivayet etmiştir. Önce en yakın hısımlarını uyar mealindeki ayet-i kerime nazil olduğunda, Nebi Aleyhisselam Safa tepesine çıktı ve ''Ey Fihroğulları, ey Adiyoğulları'' diye Kureyş'i oymak oymak çağırmaya başladı. Ebu Leheb dahil hepsi gelip Resulullah'ın çevresinde toplandılar. Gidemeyenler de bu toplantının mahiyetini anlamak için adam gönderdiler. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ''Ey Kureyş, şimdi ben size şu vadide düşman süvarisi var. Sizi baskına uğratmak isterler diye haber versem beni tasdik eder misiniz?'' diye sordu. Kureyş hep bir ağızdan "Evet, tasdik ederiz. Çünkü bütün tecrübelerimizde seni doğru bulduk." dediler. Resul Ekrem "Öyleyse ben sizi şiddetli bir azaptan uyarmakla sorumluyum." buyurdu. Resul Ekrem'in bu daveti hiçbir muhalefetle karşılaşmadı. Yalnız Ebu Leheb "Yazık sana. Her gün Hüsrana uğrayasın." ''Bizi bunun için mi buraya topladın?'' demişti. Bunun üzerine allah Teala, ''Ebu Leheb'in elleri kurusun, yok olsun'' ayetiyle başlayan sureyi indirdi. Müslim de bu olayı Ebu Hureyre'den şu şekilde rivayet etmiştir. Önce en yakın hısımlarını uyar mealindeki ayeti kerime indiği zaman, Resulullah Aleyhisselam bütün Kureyşlileri çağırmış ve umumi bir hitapla, Ey Kureyş cemaati! Allah'tan kendinizi ibadet karşılığında satın alarak azabından kurtarınız. Ey Kab İbni Lu'ey oğulları! Allah'tan kendinizi ibadet karşılığında satın alarak azabından kurtarınız. Ey Muhammed'in kızı Fatıma! Siz de kendinizi Allah'tan ibadet karşılığında satın alınız da azabından kurtulunuz. Allah'ın azabından kurtulmanız için ben Allah tarafından verilmiş bir nüfuza sahip değilim. Ancak sizinle aramızda bir hısımlık hakkı vardır. Onu da terk etmem. Ziyaretle muhakkak yerine getiririm. İşte malım. Ondan ne arzu ederseniz isteyin. Esirgemem, veririm. Resulullah Aleyhisselam'ın bu seslenişi en büyük tebliğidir. Resulullah Aleyhisselam insanlardan kendisine en yakın olanlara bile kendisiyle onlar arasındaki hayat bağının bu davayı tasdik etmeye bağlı olduğunu açıklamıştır. Arapların sosyal yapısının en önemli faktörü olan akrabalık bağları Allah'tan gelen bu uyarının hareketiyle eriyip gitmiştir. Bu merhalenin başlangıcını Kur'an ve sünnetten delillerle sergiledikten sonra genel özelliklerine geçiyoruz. Bu merhale Resulullah Aleyhisselam'ın İslam devletini kurabilmek için Mekke dışına yöneldiği Hüzün senesi denilen seneden sonra biter. Bu esasa dayanarak bu merhalenin yedi sene sürdüğünü söyleyebiliriz. Birinci özellik, akrabaları davet. İlk merhalede özellikle davetin küfürle açıktan karşı karşıya kalma tehlikesi söz konusu olduğundan davetin sadece akrabalar arasında yapılması gayet normal bir şeydir. Çünkü müşriklerle daha ilk merhalede karşı karşıya gelmek, davetçinin tehlikeye maruz kalması demektir. Bu merhale ise davetçinin korunmasını gerektirmektedir. Davetçiyi korumaya en gönüllü olan insanlarsa onun akrabalarıdır. Gizlilik merhalesinde ilk davet mahalli Resulullah Aleyhisselam'ın evi olmuştur. Resulullah Aleyhisselam'dan sonra İslam'a ilk girenlerin hepsi onun evindendi. Zevcesi Hatice binti Hüveylid, kölesi Zeyd bin Harise ve amcasının oğlu Ali bin Ebi Talip. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh, Peygamberimiz aleyhisselamın yanında oturuyorlardı. Ebu Talip daha Hazreti Ali küçükken onu Peygamberimize emanet etmişti. Böylece çocuk Ali hem Peygamberimizin yanında yetişmiş, hem de çok çocuklu, fakir olan Ebu Talip'in yükünü hafifletmişti. Ve kızlarından Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm. Peygamber evinin tamamı Müslümandılar. Bundan dolayı davet açıklık merhalesine intikal ettiği zaman, Haşimoğulları ve oğulları gibi en yakın aşiretlerin İslam'a davet edilmesi ve durumun kendilerine bildirilmesi gerekiyordu. Bu ilahi sünnetin sebeplerini Lut Aleyhisselam'ın hikayesinde ve Resulullah Aleyhisselam'ın onun hakkında söylediği sözde bulabiliriz. Bilindiği gibi melekler birer yetişkin genç kılığında Hz. Lut aleyhisselamın yanına geldiklerinde, Hz. Lut aleyhisselamın kavmi koşarak evine gelmiş ve ondan adet edindikleri kötülüklerini yapmak için misafirlerini istemişlerdi. Hz. Lut aleyhisselam memleketinden Şam'a hicret ederek gelmiş olduğundan kendisini himaye edecek hısımları ve aşireti yoktu. Sadece iki kızı bir de kafir karısı vardı. Etrafındaki müminler az olduklarından kendisini himaye edecek güçte değillerdi. Bunun üzerine suçlu milletin arasında bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada kendini Allah'a vermiş sadece bir tek ev halkı bulduk. Zariyat Suresi 35-36 Müminlerin bu şekilde az ve zayıf olmaları, kuvvetli bir aşirete dayanmamış olmaları sebebiyle Lut aleyhisselam, misafirlerini isteyen sapıklara şöyle hitap ediyor. De ki, keşke size yetecek bir kuvvetim olsa veya sağlam bir yere sığınsam. Hud Suresi 80. Ayet Resulullah Aleyhisselam, Hz. Lut Aleyhisselam'ın bu sözü hakkında şöyle demiştir. Allah'ın rahmeti Lut'un üzerine olsun. O çok sağlam bir yere sığınıyordu. Yani Allahü Teala'ya sığınıyordu. Allah Celle Celaluhu ondan sonra hısın ve akraba yönünden zengin olmayan hiçbir peygamber göndermemiştir. İşte bu ilahi sünnet Hz. Şuayb Aleyhisselam'la Medyen kafirleri arasında yine cereyan ediyor. Dediler ki, ey Şuayb, söylediklerinin çoğunu anlamıyor ve doğrusu seni aramızda zayıf görüyoruz. Eğer taraftarların olmasaydı seni taşlardık. Esasen bizim gözümüzde pek itibarın da yoktur. Hud Suresi 91. Ayet İnansa da inanmasa da herhangi bir aşiretin davetçi çocuğunu himayesi altına alması, davetler tarihinde asil bir çizgi olarak karşımıza çıkmaktadır. Peygamber Efendimiz'e karşı Ebu Talib'in tutumu Ebu Leheb'den daha değişikti. Ebu Talib İslam'a girmemesine rağmen Resulullah Aleyhisselam'ın himayesini üstlenmişti. Davetin ilk başlarında Peygamber Efendimizin evinde yetiştirmekte olduğu Hz Ali radıyallahu anh'ten başka aşiretinden hiç kimsenin İslam'a girdiği rivayet olunmamıştır. Sonra Hısım Akraba aşiretinden büyük aşirete geçilmiştir. Mekke'nin en yüksek yerinden Safa Tepesi'nden bütün herkese ilan yapılmış Kureyş'in bütün temsilcileri davete gelmiştir. Resulullah Aleyhisselam onları İslam'a ve İslam'a yardımcı olmaya davet etmiş, fakat hepsi bozulmuş bir vaziyette ve özellikle insanların karşısında bütün Kureyş'in önünde amcasının ''Yazıklar olsun sana, bunun için mi bizi burada topladın?'' diyerek yermesinden sonra yüzleri asık bir vaziyette geri dönmüşlerdir. Bununla birlikte... Resulullah'a yardımcı olmak ve onu himaye etmek üzere Ebu Talip açık bir tavır takınmıştı. Bu, Mekke halkının ileri gelenlerini son derece kızdırmıştı. Çünkü onlara göre Ebu Talip'in bu açık tavrı, Mekke saflarında yeni bir iç savaş mesabesindeydi. Kur'an'ın bu konudaki emri açıktı ve neticesi ne olursa olsun Resulullah Aleyhisselam'ın daveti açık olarak ilan etmekten başka hiçbir seçeneği yoktu. ''Ey Muhammed! Sana emredileni açıkça ortaya koy ve müşriklerden yüz çevir.'' Hicr Suresi 94. Ayet Ancak davetin açık olarak ilan edilmesi emri, kendilerine karşı olan müşriklere hoşgörülü olmak ve sabra davet emriyle beraber gelmişti. Müşriklerden yüz çevirmekse, mümkün olduğu kadar onlardan uzak durup onlarla çatışmaya girmekten kaçınmak anlamına geliyordu.